Nebe Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birbirlerine neyi soruyorlar? Bismillahirrahmanirrahim Amma yetese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 <gülüyor> Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik. <gülüyor>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 وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُصِيرَاتِ مَا أَفَجَجَجَ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّ وَنَبَاتَ وَجَنَّاتٍ <fâ> Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir bu <fâ> sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz يَوْمَ يُنْفَخُ الصُّورِ Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ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 Lâ bi Çünkü onlar hesap gününü ummazlardı. Bizim ayetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı.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 Onlar orada ne boş bir lakırdı ne de yalan işitirler. <gülüyor> Bunlar Rabbinin yeterli bir bağışı, mükafatıdır.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 Biz yakın bir azapla sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkarcı kişi, Keşke toprak olsaydım diyecektir. Azizat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Söküp çıkaranlara yavaşça çekenlere yüzdükçe yüzenlere yarıştıkça yarışanlara iş düzenleyenlere andolsun Bismillahirrahmanirrahim والنازعات غرقا والناشقات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا bir <gülüyor> Bu birinci üflemenin sarstığı onu ikinci üflemenin takip ettiği gün işte o gün yürekler kaygıdan oynar gözlerini korku bürüür bu <gülüyor> dedim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 ourzze Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene Şüphesiz cehennem tek barınaktır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 O'nun nihai ilmi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak O'ndan korkanları uyarırsın. İnneme Kıyamet gününü gördüklerinde sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. <gülüyor> صَدَقَ Abese Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Amanın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve çevirdi. Onun halini sana kim bildirdi? Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek. Altyazı Kendini muhtaç görmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin. <gülüyor> manistanna fakat koşarak.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 suhufumukarrame <Sessizlik> mansu'atun insan ne inkârcıdır? <gülüyor> Allah onu neden yarattı? <gülüyor> Bir nutfeden yarattı da ona şekil verdi. Min NUTUFETİN ''Sonra ona yolu kolaylaştırdı.'' ''THUMMESSEVİLE ''Sonra onun canını aldı ve kabre soktu.'' Sonra, dilediği bir vakitte onu yeniden diriltir. Hayır, Allah'ın emrettiğini yapmadı. Kella, İnsan yediğine bir baksın. insanu ila Şöyle ki.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 ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم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 وَأَجُومُ يَوْمَ إِذِ النَّعْلَيْهَا غَبَرَ تَرْهَقُهَا قَتَرَ هُمُ الْكَفَرَةُ Tekvir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Güneş katlanıp dürüldüğünde Bismillahirrahmanirrahim Yıldızlar döküldüğünde وَاِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ داğlar yürütüldüğünde وَاِذَا gebe develer salı verildiğinde الْعِشَارُ Vahşi hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde <gülüyor> Denizler kaynatıldığında <gülüyor> Ruhlar birleştirildiğinde Diri diri toprağa gömülen kıza hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda Ve Defterler açıldığında وَإِذَا الصحف نشيرت, Gökyüzü sıyrılıp alındığında وَإِذَا قشقت, Cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yaklaştırıldığında وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ Kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır. Hayır, akıp giden... Bir kaybolup bir etrafı aydınlatan yıldızlara andolsun. Oqsimu bil-nens <Sessizlik> Kararmıya yüz tuttuğunda geceye andolsun. Ağırmaya başladığında sabaha and olsun ki O şüphesiz, değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin getirdiği sözdür. İnnehu kavlu komek o orada sayılan güvenilen bir elçidir Arkadaşınız da mecnun değildir. Andolsun ki onu apaçık ufukta görmüştür. O gaybın bilgilerini esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü de değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? <gülüyor> o herkes için sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür. <gülüyor> Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.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 بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ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 الذي خانك فنسواك في صورة ما شاء ربك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 يليل قيوم انك Muhakkak cennette kötüler de cehennemdedirler. Ceza gününde oraya girerler. Onlar oradan bir daha da ayrılmazlar. i̇nnel Ve innel- Cezâ günü nedir bilir misin? günü nedir bilir misin?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 أَذِينَ إِذَا كَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ Onlar düşünmezler mi ki büyük bir günde diriltilecekler? Öyle bir gün ki insanlar o günde alemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır. <gülüyor> Doğrusu günahkarların yazısı muhakkak Sicci'nde olmaktır. Sicci'nin nedir bilir misin? Sicci'nin nedir bilir misin? nedir bilir misin? Amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır. O gün vay haline yalancıların. <gülüyor> Ki onlar ceza gününü yalan sayarlar. <gülüyor> Onu ancak hükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar. <gülüyor>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 Sonra onlar cehenneme girerler. Sonra onlara işte yalanlamış olduğunuz budur denilir. Hayır, andolsun İyilerin kitabı İlliyyundadır. <Sessizlik> İlliyyun nedir, bilir misin? Ve İçinde ameller kaydedilmiş bir kitaptır. O kitabı Allah'a yakın olanlar görür. İyiler kesin kes cennettedir.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 Karışımı tesnimdendir. Ve min Yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. Aynen yeşrabu bihel Şüphesiz günahkarlar iman edenlere gülerlerdi. <gülüyor> Onlarla karşılaştıklarında kaş göz hareketleriyle alay ederlerdi. وَإِذَا بِهِمْ Ailelerine döndüklerinde keyiflenerek dönerlerdi. وَإِذَا Müminleri gördüklerinde Şüphesiz bunlar sapıtmış derlerdi. Halbuki onlar müminleri denetleyici olarak gönderilmediler. وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ İşte o günde iman edenler kafirlere gülerler koltuklar üzerinde etrafa bakarlar <gülüyor>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 yer dümdüz edildiği içinde bulunanları atıp boşaldığı ve rabbini dinleyip ona hakkıyla itaate mecbur kılındığı vakit <gülüyor> والقد ما فيها وتخلت واذنت لربها وحق قد اي انسان şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin sonunda ona varacaksın ya eyuheri insanu innaka kadihun ila rabbika kaza hfa mu laq Kimin kitabı sağından verilirse Kolay bir hesapla hesaba çekilecek. ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. <gülüyor> Kimin de kitabı arkasından verilirse, derhal yok olmayı isteyecek, alevli ateşe girecektir. Zira o, ailesi içinde şımarmıştı. وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُورًا سَعِيرًا o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı <Sessizlik> Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu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 Ve'l-kameri izzet tesek Le'terkehunne tabakan Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler? la Onlar kendilerine Kur'an okununca secde de etmezler. وَإِذَا Aksine kafirler yalanlıyorlar. Halbuki Allah onların gizlediği şeyleri çok iyi bilir. Onlara acı azabı müjdele. man edip salih amel işleyenler başkadır onlar için arkası kesilmeyen bir mükafat vardır illalzeena <gülüyor> amenu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 onlar da başlarına oturmuşlar, Müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamayyati. وشهد دؤود من أصحاب الأخ. Onlardan sırf göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan, aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar. Oysa ki Allah her şeyi görür. وَمُلْكُ السَّمَاوَاتِ İnanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip, sonra tevbe de etmeyenlere cehennem azabı ve yanma cezası vardır. İn iman edip salih ameller işleyenlere ise zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. <gülüyor> Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. İnne Bilin ki O, ilk olarak yaratan, Ölümden sonra tekrar hayatı geri getirendir. <gülüyor> o çok bağışlayan ve çok sevendir. <gülüyor> Arşın sahibidir. Çok yücedir. <gülüyor> Dilediği şeyleri mutlaka yapandır. <gülüyor> Orduların Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Doğrusu inkarcılar yalanlayıp dururlar. Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hakikatte o, Levh-i Mahfuz'da bulunan Şerefli Kur'andır. Ben <Sessizlik> Mahfuz. Allahu'l Tarık Suresi.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 semâ' yut ve en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 قُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقُ İzlenenlerin ortaya döküldüğü günde insan için ne bir güç ne de bir yardımcı vardır. <gülüyor>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 وَالْأَرْضَ الَّتِي الصَّدَعُ إِنَّهُ لَقَوْلٌ وَمَا هُوَ إِنَّهُمْ يَكِيدُ كيدا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا صدق الله العظيم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 بحسم ربك الأعلى الذي خنق فسوى والذي قدر فهدى Sana okutacağız. Artık Allah'ın dilediği hariç sen hiç unutmayacaksın. Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir. Sen okur, kafalı tansa, illa maşa. seni en kolaya muvaffak kılacağız o halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver <gülüyor>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 وَيَنْتَجِنُ النُّبُحَ الَّذِي يُصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى, <الذي> يصل النار الكبرى>, <الذي> يصل النار الكبرى> Temizlenen, Rabbinin adını anıp ona kulluk eden kimse kuşkusuz kurtuluşa ermiştir. Kud efil lehamen tezekke Ve ke resme rabbihi fesallâ Fakat siz ahiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz. El <gülüyor> vel Şüphesiz bu, önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. İnne hâzâne fîs-suhu fîl-u'lâ. Suhu fî İbrahim ve Musa. Sadakallahu'l-Azim Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi? Bismillahirrahmanirrahim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 تصلى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا O gün bir takım yüzlerde vardır ki mutludurlar Dünyadaki çabalarından hoşnut olmuşlardır Yüce bir cennettedirler Orada boş bir söz işitmezler Ucuz günüm Orada devamlı akan bir pınar Orada yükseltilmiş tahtlar Konulmuş kadehler Sıra sıra dizilmiş yastıklar Serilmiş halılar vardır فِيذَا سُرُورٌ مَرْفُوعٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ Devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı? وإلى السماء كيف وفعت وإلى الجبال كيف مصبت وإلى الأرض كيف سطحت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 Fazkir inma, bir إلا من تولى وكفر فنعذبه الله العذاب الأكبر إن إليه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 want shit for you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 التي لم يخلق مثلها في البلاد وثبود الصخر وَفِرَعُونَ ذي الْأُوتَادَ <تصفيق> الَّذِينَ طَغَوا فِي الْبَنَادِ فَأَقْرَبَنَا <تصفيق> مِنْهُمْ اكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاب İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde, Rabbim bana ikram etti, der. <gülüyor> Onu imtihan edip rızkını daralttığındaysa, Rabbim beni önemsemedi der. <Gülüyor>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 Oh, Wanna... ama yeryüzü parça parça döküldüğü Rabbin geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman <gülüyor> O gün cehennem getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var? yomaiziye Keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim der. <gülüyor>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 بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا ووالدي وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد İnsan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? ahad'' <gülüyor> ''Pek çok mal harcadım'' diyor. ''Yakulu <gülüyor>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 فقرن قفا أم إطعام في يوم ذي من ذا Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar sadakilerdir. <gülüyor> اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةً Ayetlerimizi inkar edenlerse, işte onlar soldakilerdir. Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَذَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ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 الصاحب والشمس وضحت والقمر إذا والنهار إذا جلها والليل إذا يغشاها والسماء وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَدَافِعٌ <Sessizlik> عَمَّ <Sessizlik> فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مَا قَدَّرَ اللَّهُ وَسُقُو يَهْذَا فَكَلَّبُوهُ فَعَقَوْهُ غَفَدًا Allah'u'l-Azim Leyl Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp ağardığı vakit gündüze, erkeği ve dişi yaratana yemin ederim ki, işleriniz başka başkadır. Bismillahirrahmanirrahim مَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ Artık kim verir ve sakınırsa, en güzeli de tasdik ederse, biz de onu, en kolaya hazırlarız. Fama men aqta ve tqa, ve cddqa bil husna, fesenu yssruh li Kim cimrilik eder kendini müstağni sayar en güzeli de yalanlarsa biz de onu en zora hazırlarız Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez <gülüyor> وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُظْنَرَ Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahirette, dünya da bizimdir. İn Alev alev yanan bir ateşle sizi uyardım ve o ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren kötüler girer <gülüyor> temizlenmek üzere malını hayra veren iyiler ondan uzak tutulur <gülüyor> Yüce Rabbinin rızasını istemekten başka onun nezdinde hiçbir kimseye ait Şükranla karşılanacak bir nimet yoktur ve o hoşnutdolacaktır V بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ دُهَاء سُورِ سِ رَحْمَن وَرَحِيمِ الْعَظِيمِ دُهَاء سُورِ رَحْمَن وَرَحِيمِ الْعَظِيمِ دُهَاء سُورِ رَحْمَن وَرَحِيمِ الْعَظِيمِ دُهَاء سُورِ رَحْمَن وَرَحِيمِ والضحاء والليل Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. وَلَا <gülüyor> Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın.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 El açıp isteyeni de sakın azarlama. <gülüyor> <gülüyor> ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an. <gülüyor> Ve İnşirah Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Bismillahirrahmanirrahim. Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? <Sessizlik> Senin şanını ve ününü yüceltmedik mi? <gülüyor> Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. <gülüyor> Boş kaldın mı hemen işe koyul ve yalnız Rabbine yönel. Fe izâ Ve ilâ rabbike Tîn Suresi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 Siyon zeytun لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فكت İman edip salih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır. İllezîne <gülüyor> Artık bundan sonra Ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir? فَمَا يُكَذِّبُكَ Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil midir? أَلَيْسَ SADAKALLAHU'L-AZİM Alak Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق Oku, insana bilmediklerini belleten, kalemle öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. İqara ve Rabbuke'l-Ekrem Ellezi alleme bil kalem Alleme'l-İn Sâne <Gülüyor> mâlem Gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir. Kalla innel la layatvâ. اَرَّآهُ سْتَعْنَا اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ رُجَعَا Namaz kılarken bir kulu menedeni gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> ne dersin? O doğru yoldaysa yahut takvayı emrediyorsa? bit <gülüyor> Ne dersin? O yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa? <gülüyor> Allah'ım gördüğünü bilmez mi?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 nasfa bin nasiye nasiyatan kadibatan khatia bel yaduna di sanaduz Kalla la tut'hu wasjud qutrub. Sadaqallahu l'azib. Kadir suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Bismillah. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? وَمَا <gülüyor> Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. <gülüyor> O gece de Rablerinin izniyle melekler ve ruh her iş için iner dururlar. O gece Esenlik doludur, ta fecrin doğuşuna kadar. Selamun hiya hatta fecr. -azim. Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla açık delil kendilerine gelinceye kadar ehli kitaptan ve müşriklerden inkarcılar küfürden ayrılacak değillerdi. Bismillahirrahmanirrahim LEM YAKUNİ LLEZİNE KEFERU MIN Kîna bu fîna hîntentî yûmul beyne Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri havi tertemiz sayfeleri okuyan bir elçidir. Resul Kendilerine kitap verilenler ancak o açık delil kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler.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 ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur. <gülüyor> وَذَٰلِكَ <Sessizlik> د۪ينُ Ehli kitap ve müşriklerden olan inkarcılar içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır innallazina kafaroo min ahli alkitabi wal mushrikeena fi nar jinna İşlemedernegi İman edip salih ameller işleyenlere gelince halkın en hayırlısı da onlardır. İmân edip salih ameller işleyenlere gelince halkın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 Rzi Allahu anhum Zilzal Suresi.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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان إنسان ما يومئذ تحدث أخبرها بأن O gün insanlar amellerini görmeleri için darmadağınık geri dönüp gelirler. <Gülüyor> Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Femen <gülüyor> Kimde zerre miktarı şer işlemişse onu görür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 والعاديات ضبحا فالموريات قبحا فالمغيرات صبحا فأثن به فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك نود وإن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 Onlardan tamamıyla haberdardır. Efe la ya'lamu iza bu'thira ma fil kubur <gülüyor> Ve hussile ma fil sudur İnne rabbehum bihim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 İnsanların ateşin etrafını sarmış pervaneler gibi olduğu, dağlarında atılmış renkli yüne dönüştüğü gündür.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 İşte onun anası, yeri, yurdu haviyedir. <gülüyor> Nedir o haviye, bilir misin? Kızgın ateş. وَمَا أَذِرَاكَ مَاهِيَّهِ صَدَقَ <الْعظيم> Tekâsür Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz Bismillahirrahmanirrahim Hayır, yakında bileceksiniz. Elbette yakında bileceksiniz. Gel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 ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Bismillahirrahmanirrahim Vel asr İnnel insan اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Hümeze Suresi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 Malının kendisini ebedi kılacağını zanneder. Hayır, and olsun ki o hutamaya atılacaktır. Gellene <gülüyor> Hutamenin ne olduğunu bilir misin? <gülüyor> Allah'ın tutuşturulmuş tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir. <Sessizlik> <Sessizlik> Onlar uzatılmış sütunlara bağlanmışlar ve o vaziyette o ateş üzerlerine kapatılmıştır. İnnaa aleyhim musallah fiyemmedum meddede. Sadaka Allahu'l aziz. Fil suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin fil sahiplerine neler etti görmedin mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ve nem tera keyfe fe'le Rabbuke bi'asrı.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 لإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف بل يعبدوا رب Al-Bait, <Sessizlik> al Ma'un Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Dini yalanlayanı gördün mü? Bismillahirrahmanirrahim Ara Eytel İşte o yetimi itip kakar. <gülüyor> <gülüyor> Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. <gülüyor> Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Eğaylülillil musallin Allezinehum an salatihim sabun Onlar gösteriş yapanlardır. Hayra da mani olurlar. El-Lezinehum yura'un Ve yanna'unel ma'un Sadaqallâhul-azîm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 banalli rabbika kafirun suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Bismillahirrahmanirrahim. La abudu ma te'abudun Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. <gülüyor>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 ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره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 يا داء ابي لنغب وتب ما او نعن ظماله وما كسب Vam râtuhu hamanet el pâr, İhlas Suresi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 kıskanç kişinin şerrinden sabahın rabbine sığınırım Bismillahirrahmanirrahim Kul eûzu bi Rabbi'l-falaq Min şerrin mâ halak وَمِن شَرِّ الضَّالِّينَ إِذَا وقب ومن شر فِي العقد ومن شر حاسد إِذَا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 İnsanların ilahına sığınırım Bismillahirrahmanirrahim Kul euzu bi rabbin nas Melikin Cudur insan, minin cennet ve